Ağzı billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbi alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nefcihi, ve men ne tabahu bi ihsanla yevmeddin. Ama bak, inşallah e, imamlığa verdiği gibi şafilerin büyüklerinden birinin kitabı var. Din ve Dünya Edebiliği, Edeb-i diye, Edeb Dini ve Dünya. İnşallah çok güzel bir eser yazmış, çok faydalı meseleleri çok güzel e, ele almış. Yalnız her derse, her program başlamadan önce yaptığımız bazı mukaddimeler var. Bu kitap içinde onu yapmamız şarttır, vaciptir. Ahlak olunca mevzu, takva olunca, işte Allah'a yakınlığı arttırmak olunca, ulema, selefi, e, salihin kitaplarında zayıf mevzu Hatta mevzu hadise kadar rivayetlerde bulunmuşlar. Ta ki insanlar ibret alsınlar, insanlar düzelsinler, insanlar hallerini ıslah etsinler. Zaten Allah ayette ne diyordu? Kad aflaha men tazakka nefsini tezkiyeden eflaha felaha bulmuştur. Kurtulmuştur yani. Din nefis teskisidir aslen. Din aslen nefis teskisidir. İşin intikat kısmı cehaletin yayılması, ilmin kalkması sebebiyle ihtiyaç olan kısım olmuştur. Yoksa zaten Adem Müslümandı. Müslüman inancı üzereydi. Çocuklarını Müslüman yetiştiriyordu. Ama belli bir dönem sonra kafirler yeryüzüne hakim olunca, küfür yayılınca itikatlar birbirine karşınca mecbur önce ilim talebi geldi. Asılların olduğu, itikatı düzeltmek, inanılması gereken asıllara inanmak. Ama asıl da din aslında teskiye. Aslında ahlak. Adem hep çocuklarını nasihat ediyordu. Bütün peygamberler ettiler. Bütün peygamberler çocuklarına güzel ahlakı miras bıraktılar. O yüzden burada bazı şimdi birazdan inşallah sözler, hadisler olabilir. E, Mukaddimi olarak söylüyorum ki arasında zayıf da olsa bizim için önemli olan ibreti almaktır. Bizim için önemli olan o güzel sözlerdeki dersi çıkartabilmektir. Allah faydalandırsın bizi. İmamlar verdiği nefis edebi demiş. Birinci olarak nefis terbisi ve edep demiş. Nefis bir takım ihmal edilmiş huy ve ahlak esaslarıyla yaratılmış bulunan bir varlıktır. Nefis budur. Yani asıl da nefiste var olan gerçek ahlaksız oluşudur. Allah imtihan gereği böyle yaratmış. Tıpkı sahibi hadiste söylediği gibi her insan yaratıldığında onunla beraber ne yaratılır bir de şeytan cinlilerde takip ki versin diye. imtihan gereği de nefis ahlaksız yaratılmıştır. Nefis ahlaksızlarla ahlaksızlıklarla çevrili bir olgudur. Bunun arzu edilen şekilde güzel olması için iyi huylarla süslenmesi ve kötü huylardan temizlenmesi gerekir. Kelimeleri özenle seçerek konuşmuş, dikkat edin. Kötü huylardan temizlenmesi. Çünkü bu nefsin kendisinde var, kötü huylar. Ve diyor ki, İyi huylarla da süslenmesi. Süs nedir? Aslında var olmayan, dışarıdan takılan, üzerine eklenen şeylerdir. Buralar çok önemli yani, kelimeler seçiyor. Güzel ahlak bir süs gibidir, takı eşyası gibidir. Kadın kendi güzel bir varlıktır. Kadın küpe takar, kolye takar, altın takar. Bunlar onun süsüdür. Güzelliğine güzellik katmak için. Ama asıl da altın küpe ve kolye kadının kendi güzelliğinden değildir. Sadece bir süstür güzelliğini arttırması için. Nefis de böyledir. Nefiste yani saymaya kalksanız güzel huylar yok denecek kadar azdır yani. Asıl nefiste kötü ahlaktır. İnsan o nefsindeki kötülüğü temizler ve o güzel ahlak süsüyle de nefsini süslerse kemaliye terer. Zira her güzelin karşısında bir çirkin vardır. Güzel ancak onunla idrak edilir ve bu sayede güzele vasıl olmak onu mesut eder. Yani diyor burada siz güzeli anlamanız için diyor önce bir ahlaksızlığı bilmeniz lazım. Ahlakın ne olduğunu anlamanız için. Aslında bu da bir ayettir. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala belki nefsi böyle yaratmasaydı iyi ahlakı peygamberlerin kemaliyetini görüp insanlar kemaliyetin güzelliğinin ne olduğunu idrak edemeyeceklerdi, anlayamayacaklardı. O yüzden Allah fıtratınıza kötüyü koymuş ki her şey neyle bilinir? Zıttıyla bilinir. Tevhide girmenin ilk şartı nedir? Şirki bilip ondan uzaklaşmaktır değil mi? Tevhidin zıttı şirktir, pisliktir. Tevhid güzelliktir, şirk pisliktir. Temizi neyle öğreniyorsunuz? Pisle öğreniyorsunuz. O yüzden ahlak da böyledir diyor. Her şeyde olduğu gibi. Güzel huyların ve ahlakın zıtları da peşine düşülen Hevai arzular ve şehevi isteklerdir. Heva, nefsin istediği şeyler. Şehevi arzular. Şehvet deyince sadece zina gelmez akla. Dünya, dünya malını biriktirmek. Dünyevi maslahatlar kulun nefsine faydası olan. Şehvetler ve hevalar, o güzel ahlakın ve huyların tam zıttıdır. Eğer insan bunları edeplendirmeye ihmal eder ve bu hususta aklın kemaline ve huyların olgunluğuna güvenirse, Dikkat edin, güvendiği iki yer var insanın. Çünkü insanlar hep buna güvenirler. Aklın olgunluğu diyor burada bir. Bir de aklın kemal ediyor. Bir de huyların olgunluğu. Genelde insanlar çoğu yaşının olgunluğunu ahlak sayarlar mesela. Yani nice adam görsünüz 40 yaşında, 50 yaşında 50 yaşındaki adamla böyle konuşmaya utanmıyor mu der ama kendi 50 tane utanılacak söz saymıştır mesela. Ama Güzel ahlakı ne gördüğü için böyle bir sonuca varmış? Güzel ahlakı yaş gördüğü için, olgunluk gördüğü için varmış. Veya çok zeki adam vardır. Yani adam gelir böyle başlar. Ben şunu bitirdim, bunu bitirdim, şu üniversiteden mezunum. Bizim gibi zeki adamlar da göç ettiler başka yerlere falan. E yerle bir ediyor bütün şeyini. Adam çünkü güvendiği şey, bütün ağırlığı gitti bu adamın. Niye gitti? Çünkü bu adamın bütün güvendiği şey aklı, zekası. İnsan bu ikisine güvenince ahlaksızlık beraberine geliyor. Çünkü bu ikisi de şehvi duygulardan ve heva isteklerden kaynaklanan şeyler. Bu bu yüzden de kusur etmiş ve cehaletin içine düşmüş olur. İnsan cehalete zarkı olur. Koca profesör ama dinden cahil. Niye? Biz üç tane çapulcudan mı öğreneceğiz diyor Allah'ın dinini. Kendince, kendi şeytanı öyle diyor. Diliyle söylemiyor ama biz insanları tanıyoruz çünkü biz de insanız. Bize de şeytan konuşuyor. He? Bize konuştuğu gibi onlara da konuşuyor. Ne diyorlar Nuh a.s.a? Ya Nuh diyorlar, biz senin getirdiğin şeyden şüphe içindeyiz. Zaten bakıyoruz ki sana diyor, hep aramızdan min eradilina. Aşağı seviyedekiler var ya, onlar hep sana tabi oluyorlar. Yani adamların iman etmeyişinin sebebi bu. Hakkı kabul etmemesinin sebebi bu. Kibirlenmelerinin sebebi bu. Ahlaksızlıklarının sebebi bu. Ne? Toplumun alt seviyesindeki insanlar kabullenmişe İşte bu insanlar nefislerini unuttukları için neyi de kaybettiler? İmanı kaybettiler. O yüzden nefis tezkiyesi dinin aslıdır, esasıdır diyor. İnsan onu tezki etmezse dinin aslı olan tevhidi kaybeder. Ve bütün münafıklar ahlaksız insanlardır. Bütün münafıklar ahlaksız insanlardır. Ab, Abdullah İbni, İbn-i Ubey İbn-i Serül münafıkların lideri Medine'de değil mi? Abdullah İbn-i Ubey İbni Serül kalkıp bu adam haktır buna tabi olun diyen bir münafık peygamber s.a.v. için. Abdullah İbn-i Ubey i̇bn Serül İslam'dan önce de böyle karaktersizdi, İslam'a girince sadece münafık oldu. Nebi s.a.v. diyor ya cahiliyesi güzel olan İslam'ı da güzeldir. Cahiliyesi kötü olanın İslam'ı da kötüdür. Normalde tam zıttı olması lazım. Müslüman iman ettikçe kendini değiştiren olması lazım. Niye Resulullah böyle söylüyor? Çünkü istisnalar olmakla beraber nice insanlar vardır, Cahilleri çok kötüdür. İslam'a girince o cahiliyelerini değiştirmişlerdir. Ama istisnalar olmak üzere bu insanlar genel kaide şudur ki insan ahlakını değiştiremez. O yüzden en zor işlerden bir tanesidir din terbiyesinde ahlakı değiştirmek alışkanlıkları değiştirme. Bu yüzden o ahlaksız insanlar İslam'a girince münafık olmuşlar. Etrafınıza, çevrenize bakın. İslam cemaatin en çok nifakı yaya, en çok fitneyi yaya, değil mi? O tiplere bir bakın. Hepsi böyle insanlardır. Cahiliyede kendinde namussuz, cahiliyede kendinde başkasının malında gözü olan, sadece nefsi diyen, değil mi? Cahiliyede kendi böyle olan insanlar onlar İslam'ın gününde ne olacak? Münafak olacak. Allah bizi bundan afiyet versin. Çünkü diyor edepler bakın şimdi çok öyle bir kitap yazmış ki yani bunu ben mesela o kadar teskire kitabı okudum. Normalde Arapça da teskire kitapları var. Böyle Türkçe bir kitabı seçtim. Gerçekten kelimeleri öyle bir seçmiş ki her birinde hikmet akıyor yani bilen insan için. Diyor ki çünkü edepler tecrübelerle veya güzel adetlerle kazanılır. Demek ki akılla, ilimle kazanılmıyor bunlar. Çok dikkat edin bunu. Çünkü edepler tecrübelerle veya güzel adetlerle kazanılır. Güzel örf. Mesela bizim Memleket Erzurum, bizim Erzurum'da yaşlı kadınlar yani en yakın akrabalara, yeğenlerinin yanına dahi yaşmakla çıkarlar. Yaşmak dedikleri bir beyaz tülbenttir. Zaten kadının başörtüsü vardır. Üzerine bir de onu alır şöyle. Onlar uzun geniştir. Böyle göğüs kısmını kapatacak kadar böyle sararlar. Öyle çıkarlar birinin yanına konuşacaklar. Zaten. zaten yabancının yanına çıkmazlar. O işte yeğenidir. Bilmem yakınıdır. O gelmiştir. Onun yanına böyle çıkarlardı. Ama hepsi müşrik öldüler. O başka bir şey. Hepsi müşrik öldüler. Sonra yeni nesil geldiler. İstanbul'da... Ee, okulun terbiyesiyle büyüyen, televizyon terbiyesiyle büyüyen, heh? yeni nesil geldik, biz geldik. Ben kendi öz eleştirimizi yapıyorum. Eşim bunun içerisinde olmak üzere, kendim ve çocuğum bunun içerisinde olmak üzere. Batının kültürüyle, edebiyle, örfüyle büyüyen insanlar olarak baktık ki, biz İslam'ı kabul ettik ama bizdeki o örf yok mesela. Davete gittiler, Batılık Kafirlerin giydiği kıyafetleri giyererek gitti kadınlar. Erkekler batılların konuştuğu gibi konuştu oturdu kalktı. Ne oldu? İnsanlar tevhidden nefret ettiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam demiyor mu? Senin Allah'ın senin elinde bir kişiye hidayet etmesi bir rivayette üzerine güneş doğan her şeyden sana daha hayırlıdır. Bir rivayette de kızılbaşı develer sahip olmandan daha hayırlıdır. Öyle mi? Yani hidayete vesile olmanın ecri vardır. Peki tam zıttı bir adamın sapmasına vesile olmanın hiçbir sorumluluğu yok mudur? Allah'ın emrettiği ahlakı ihmal edip bir adamın sapmasına vesile olmanın hiç mi vebali yoktur? Kesinlikle vebali vardır Allah katında. Ve Allah bunun hesabını da soracaktır. O yüzden güzel edep şimdi oraya de değinecek. Ee, örfe edebe gelecek. Yani örf nerede geçerlidir? Anane kültürü deniyor ya işte yani. Bazı yerde insan buna riayet etmelidir ki ayıplanmasın toplum tarafından. Bazı yerde itimat etmemelidir anane. Onun şimdi tafsilatını anlatacak. Demek ki edepler bir tecrübeyle, yaşantıyla yani insanların arasına karışmak, bazı şey acı tecrübeler yaşamak. Biraz baş ağrısı, biraz kavga, biraz düşmanlık, sonra oturup meseleyi sulha bağlamak, konuşmak, nasihatleşmek kendimizdeki hatayı kabul etmek, kaç tarafı hatasını kabullendirmek, edep bu tecrübeyle, bir de e, güzel adetle bu bahsettiğim doğuda var olan, yani mesela Mısır halkı, ben Mısır'da kaldığımda biliyorum, her ne kadar bunlar kadar müşrik olsalar da, Mısır'da mesela biz binadan yukarı çıkarken kadın arkasını döner yol verirdi ki Yani fasıka bir kız yani. Yani öyle bir kafasına başörtüsü takmış da altı sormayın, öyle bir kız yani. Ama örf kalmış onlarda. Yani şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da özellikle şimdi yeni işte internet falan şeyle e, selefiliğin gitmesi, işte Kur'an sünnetin Avrupa'ya gitmesi yeni bir nesil geliyor akıllara zarar yani. Yani cahiliyeye sadece nikap giydirmişler, sakal takmışlar diyorlar İslam bu. O İslam değil. Çünkü edep ve ahlak burada İmam Maverdi'nin belirttiği gibi tecrübe ve güzel öflerle güzel adetlerle ancak ellerinle. Her kavmin bir takım güzel alışkanlıkları vardır ki bunlar akıl ve tabi yollarla bulunamazlar. Bakın çok önemli burası. Her kavmin diyor, güzel ahlakı vardır. Bunlar akıl ve tabi yollarla bulunmaz. Bunlar tecrübelerle cemiyetin yani cemaatin irşatları ile temin edilir. Yani cemaat toplulukları yani. Yani o e, toplum bir şeyin iyiliğine veya kötülüğüne karar verir, o edep olur insanlar için. Akıl bunları alır, tabiat bunlara teslim olur. Yani akılla tabiatın işi karar vermek değil, e, cemiyetten ve tecrübeden çıkan karara tabi olmaktır. Çünkü biz bunları bilemiyoruz. Yani bana göre mesela bir şey güzel olabiliyor ama topluma bakıyorum cemiyete, onlara göre geneline göre bu kötü. Şeriat da burada mesela açık bir nas belirtmemiş, o zaman bize düşen o cemiyetin kararıyla, tecrübeyle... Yani şu, şu sözlerim yanlış anlaşılmasın, biz toplumun batıl örflerini kabul etmiyoruz. Ama o batıl örflerin dışında bu birkaç tane örneğini verdim ya, işte o bizim yaşlıların örtü alması, işte Mısır'da kadının geçerken kenara durması değil mi? Bunlar hep güzel örfler. En basit yaşanan bir kıssayı anlatayım. Yakın tarih, çok yakında olan bir şey. Bir Müslüman var. Başka bir Müslüman daha var. Bunlar beraber yaşıyorlar. Müşriklerin arasında yaşıyorlar. Bir tanesi sokakta hanımıyla yürürken çok farklı yürüyor. Çok daha sulu. Yani sulu derken hanımı da peçeli, kendini de sakallı ama. Yani Müslümanın örfe uygun olmayacak bir haliyle, şekliyle sokakta yürüyor. Aynı mahallede, aynı muhitte başka bir Müslüman oturuyor. O çok daha seviyeli yürüyor. müşrin bir tanesi gelip diyor ki ya ikiniz de hesapta aynı dindensiniz yani biz size bakınca imreniyoruz ibret alıyoruz da şu adam yok mu bizi nefret ettiriyor dinden müşrik gelip söylüyor bunu bir müslümana söylüyor yani baktığınız zaman belki haram bir şey yok yani ama cemiyet bunu şer görmüş yani toplumun örfüne adetine göre bunlar yanlış şeyler İslam karı kocanın yakınlığını bırak nehyetmeyi teşvik etmiş nerede teşvik etmiş evin içinde yani. sokakta değil ki yani başkalarının yanında da değil. Evin içerisinde. Evin içerisinde ne yapıyorsa yapsın. Kadınla erkeğin elle tutuşması günahları döker diyor Resulullah, değil mi hadiste? Suyun aktığı gibi parmakların arasından günahlar akar diyor yani. El, evde yapsın. Hanımın elini tutsun veya işte onunla şakalaşması, oynaşması, ağzına işte sada, ağzına koyduğu her lokma erkek için sadakadır diyor kadın. şey erkek için. Erken kadın ağzına koyduğu her lokma hani şakalaşıyor, hanımıyla oynaşıyor yani. Ona bir şey yedir. E sokakta sen bunu yap. Yeri değil. Çünkü bu edebe uygun değil, ahlakı uygun değil. Eşyayı yerli yerine koymak da bu zaten. Çünkü diyor İmam Maverdi hadisi getiriyor. Bu Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisini. İmam Malik muvatta da rivayet etmiş bu hadisi. Sonra İsrailiyattan bir akıl yapıyor. Hazreti İsa'ya diyor, sordular terbiyeni kimden aldın diye. Hazreti İsa da dedi ki, ben kimseden terbiye almadım ancak cahilin cehaletini gördüm ondan uzak durdum. Yani cahilin cehaletini görüp, biz kendimiz kınıyoruz bazı şeyleri. Yani kendimiz cahillerin yaptığı cehaleti görüyoruz. Ondan uzak dursak zaten bir terbiye alacağız. Onu kastediyor Hazreti İhse. Özel bir terbiye almaya gerek yok. Cahillerin yaptıklarından sakınırsan zaten Allah seni güzel ahlak ile edeplendirecektir. Mehbud da diyor, şöyle söyledi. Edebi olmayan alimin misali harabe binaya benzer ki yüksekliği fazla oldukça vahşeti artar. Düşünün elli katlı bir bina, eski harabe korku filmlerini genelde öyle binalarda çekiyorlar. Niye vahşeti artıyor? Görüntü çok çirkin. Düşün bir alim, ahlak yok, edep yok beraberinde. Hani az önce konuştuk piyasada o kadar davetçi insan var ki, o kadar al herkes alim zaten. Şimdi internet de var. Soruyorsun şey her şeyi anlatıyor. Herkes her şeyi biliyor şimdi. Hani diyorlar ümmet bu kadar ihtilafın içerisinde niye ilim yok? İlim var, yalan söylüyorlar. Edep yok. Kim diyorsa ki ilim yok, Yalan söylüyor yani. Suudi Arabistan'da, Mısır'da şeyhlar gördük. Onların bildiği kadar burada bizim cemaatli avamlar biliyorlar. Abartısız, mübalağsız söylüyorum yani. Biliyorlar, o kadar biliyorlar yani. Onlardan hatta bazı noktalar çok daha iyi biliyorlar. Ama baktığınız takdirde Sefritaya, ihtilafa vakada görülüyor ki ortada edepsizlik problemi var. Zaten ehli kitabın ihtilafının sebebi de budur. Bakın şimdi ayetle bağlayacağım burayı. "Vemâ teferraka'l-ledene u'tül kitâbe illâ min ba'de mâ ca'ahumul ilmu bâqiyen benem." Ehli kitap ihtilafa düştüler ne zaman? İlim geldikten sonra. Halbuki ilmin ihtilafı kaldırması lazımdı. Bâqiyen <gülüyor> benem. Aralarındaki anlaş hassetten çekememezlikten. Edeb problemi çıktı ortaya. Altından cehalet çıkmadı. Allah ayette çok açık bir şekilde ortaya koydu. Devam ediyor. Mehbud diyor ki, Derelere de benzer edepsiz alim. Derinliği fazla oldukça korkunçluğu artar. Veya boş bırakılmış kuvvetli araziye benzer ki kuvvetle kabaran otları ve çalılıklar arasında turuyen haşerata ve vahşi hayvanlara yurt ve yuva olmuştur. Yani diyor ne kadar ilmi olursa olsun, ne kadar alim olursa olsun, bir insan edepten yoksunsa diyor, on hiçbir ağırlığı olmaz. Bu anlattığı şeyler alimlerin kitaplarında muru ebapları içerisindedir. Muru e saygınlık demektir. İnsan saygıyı kendi eliyle kazanır veya kaybeder. Ne ekersek onu biçeriz biz. Ya saygıyı kazanacağız ya da saygısızlığı kendimize kazanacağız. Ama elimizle kazandığımızdan, ama yaptığımızdan, ama konuştuğumuzdan. Gene İmam Maver'de diyor ki, bir edip de dedi ki, yani bir şey ayır Söylemiş. Ateşi odunla kuvvetlendirdiğin gibi kalbinde edeble kuvvetlendir. E edebi ganimet olarak al, onun üzerine haris ol. Yani bekçi demek. Seni sevenler sana bağlanırlar. Bütün insanların derdi yanındakilerin sevgisini kazanmaktır. Çocuk ikinci bir kardeşi olunca anasının babasını kıskanır. Tek derdi anasının babasının sevgisine tek başına sahip olmaktır. Bu insanın fıtratıdır abi. Bir yaşında aklı olmayan, affedersin tuvaletinin geldiğinden haberi olmayan bir çocuk bunu biliyor. Çünkü bu bütün insanlarda var olan fıtrat. Amerika'da bir araştırma yapmışlar, telefonda en çok kullanılan bir kelime var, o da ben. En çok tekrar edilen kelime ben. Bütün insanların ortak fıtratı bu. Bütün insanların ortak yapısı bu. Sevgi istiyorsan diyor edip, edeplen kalbini güçlendir. Ateşi sürekli köz attığın, odun, kömür attığın ve sürekli canlı tuttuğun gibi. Sen de diyor kalbini edeple sürekli canlı tut ki insanlar seni sevsin zaten fıtratında bu var onu istiyorsun. Seni sevmeyenler senden çekinirler o zaman diyor. Edepli olursan korkacaklar ama edepsiz bir düşman olursan düşmanlarına karşı onlar da sana karşı edepsiz olurlar. Onlara karşı edepli olursan onlar da sana edepli olmak zorunda kalıyorlar. Münafıklar niceleri var. Gırtlağını sıkmak istiyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Niye? Mecliste karşı karşıya geldikleri zaman o kınadıkları Müslümanlarla. Yalakalık yapan taraf onlar oluyorlar. Yani ağırlığından taviz vermeyenler Müslümanlar oluyorlar. Çekiniyorlar onlardan, Korkuyorlar onlardan. Niye? Edepsizler. Halbuki edep sahibi olsalardı onların düşmanları onlardan çekinecektiler. Menfaatin beklenir. Adaletine güvenilir herkes kendinin adaletine güvenilmesini ister. Kendi için böyle bir şey talep eden varsa ki herkes talep ediyor burada. Bu fıtratta var. O zaman edeple kendini güçlendirecek. O edep de şimdi zaten ileriki baftlar hep bunları anlatacak. Yani edebin çeşitleri keyfi gene ikinci başlık açmış. Edep çeşitleri demiş. Demiş ki edep iki yönden verilmelidir. Biri küçükken ana babası tarafından verilen terbiyedir insana. Diğeri ise kendisi büyüyüp cemiyete, insanlar arasında karşılıktan sonra kendi kendini yetiştirmek suretiyle hasıl olan terbiyedir demişler. İki çeşittir. Bu ağaç yaşken eğilir sözü, bu hep çocukken verilen terbiye için kullanılmış söz. Gene bu başlığın altında bir bölüm açıyor. Küçükken kazanılan terbiye diyor İmam Muhaverdi. Orada bir hadisi getirmiş, Tirmizi'nin sünneninde rivayet ettiği. Müstedrek'te de geçiyor, Ahmet Müstü de rivayet etmiş bir baba evladına güzel edep kadar kıymetli bir miras bırakamaz. Bu edep kendine fayda sağlar yahut çocuk o terbiyeyle kendini cehaletten ve kabahatten kurtarır. Yani kötü o güzel bıraktığı edep var ya ahlak miras Onu o ona bir fayda sağlar. İman kurtarmasa bile onda imana ulaştırmasa bile cahiliye toplumun içerisinde saygın insanlardan olur. Ebu Talip gibi mesela. Ebu Talib de müşriktir, Ebu Leheb de müşriktir. Ebu Talib edepli müşriktir, Ebu Leheb edepsiz müşriktir. Ebu Talib'in saygınlığı varken Mekke müşrikler arasında Ebu Leheb'in yoktur. Diyor ki en azından bir babanın çocuğuna bıraktığı güzel miras, en azından hiç fayda sağlamasa saygın bir müşrik yapar adamı. Hadisten bu anlaşılıyor. Bir de baba onunla beraber imanı mirası bıraktıysa nurun ala nur. Nur üstüne nur. Daha güzeli yok yani. Biz böyle bir baba, böyle bu tarz babaların terbiyesiyle yetişmedik. O yüzden biz bir sıfır mağlubuz edetti şu anda. Benim babam cahili bir insandı. Cahiliye toplumundan bir fertti ve cahiliye üzeri yetiştirildi. Çocuğuyla kadın kız mevzularını konuşacak kadar düşük bir terbiyeli. E öyle bir terbiye alıp da benim Edep noktasından, kendi nefsimde, kendi muhakememde, kendimi edepli görmem kadar ahmakça bir hareket ol olamadı. Yani. Edebin bu kısmı eksik. Ha, değiştirilemez değil. Ama bizim işimiz daha zor diyen insanlara göre. Çünkü biz küçükken almamız gereken edepten mahrum kalmışız. İkincisi ise, edebin kazanılan edebin, büyüdükten sonra kazanılan, bu da neydi? Cemiyete, insanların arasına karışıp, cemaate, topluluğa karışıp, Orada kazanılan edepti. Bunu da diyor iki kısma ayırırız diyor İmam Muhaverdi. Birincisi cemiyet içindeki akıllı, olgun ve örnek kişilerin taklitlerini yapmak suretiyle onların takip ettikleri yoldan yürümesidir. Taklit bütün dinde kınanmıştır. Şeyh Muhammed bin Abdülhamad cahiliye... E, toplumların meselelerini, özelliklerini anlatırken biri diyor, müşriklerin dinin ortak kaydesi, en büyük kaydesi taklittir diyor. Taklit kınanmış, Kur'an'da da başından sonra kınanmış. Burada niye övüyor taklidi? Çünkü aslında doğru taklit dinin ta kendisidir. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala hep aralarından bir peygamber göndermiştir. Örnek olsun taklit diye. Sahabenin öğretmeni peygamber a.s.a. Bakıyorsun ki hepsi peygamber gibi. Peygamber gibi cömert olmaya çalışıyor. Peygamber gibi mazlumu gözetmeye çalışıyor. Peygamber gibi ibadet etmeye çalışıyor. Peygamber gibi idare etmeye çalışıyor. Peygamber gibi konuşmaya çalışıyor. Peygamber gibi oturmaya çalışıyor. Peygamber gibi davranmaya çalışıyor. Hep peygamberi örnek alıyor her yaptığı işte. Taklit bu işte. İnsan bu ikinci kısım güzel ahlakı da cemiyetteki cemaatteki böyle olgun, oturaklı ve karakterli insanları taklit ederek kazanır. O yüzden öyle bir insan bulduğunda insanın yapışması lazımdır. Allah hamdü senalar olsun, böyle büyüklerimiz var yani biz onları mesela bulduk, hani Allah'tan temennim öyle Müslümanların yanımızdaki sayısını arttırmasıdır. Onlara yapıştık hemen. Alabildiğimizi almaya çalışıyoruz. Edebimizi onlara karşı göstermeye çalışıyoruz ki Allah bizi onlar vesilesiyle faydalandırır. Ve Allah'ın ayette dediği bir şey var. Belir insan ala nefsihi basira. İnsan nefsini gözetleyendir. O olgun abilerimizle oturduğumuzdan beri yani ucundan kenarından bir şeylerin tozunu bulaştığını hissediyoruz kendimize. Bir dünya eksiğimizle beraber. Ama biliyoruz ki onun vesilesiyle Allah bize verdi. Akıl aynı akıl, adam aynı adam. Ama bizi değiştiren bir örnek. Öyleyse İmam Maverdi'nin bu tespiti gerçekten de tutarlıdır. Hani alelerde söylenmiş bir söz değildir. Çok hikmeti bünyesinde barındırmaktan. Devam ediyor Maverdi. Diyor ki bunlar bazı kaidelerin üzerinde ittifak ederler. O olgun, oturaklı insanlar. Bazı kaideler üzerine ittifak ederler, bir takım şeyleri güzel görür ve severek riayet ederler. Bunlar her ne kadar delillere dayandırılmış şeyler olmasa bile böyledir diyor. Yani bazı şeyler vardır, delil, deliller zaten açıktır. Delilin olduğu yerde kimse konuşamaz, bir şey güzel veya kötü göremez. Ama delilin olmadığı yer var. Mesela sokakta yemek yemek insanların arasında. İşte İmam Şafi demiş, ben öyle adamın şehadetini kabul etmem. İşte... Haya etmiyordur. Haya imandandır. Bu imana yakışmaz. Kendince bir şeyler. Bir tanesi demiş, kuşçuluk yapanın ben şadetini kabul etmem. Niye? Delil var mı buna? Yok. E i̇şte adam tepeye çıkıyordur, çatıya çıkıyorsa etrafta milleti karısını kızını gözetliyordur. Yapmıyorsa bile ona düşebilir. Allah'ın haramlarının sınırında gezdiği için bence muteber değildir demiş. Biri bunu edepsizlik saymış, biri ötekini saymış. Bunların hiçbirinde delil yok. Ama herkes biliyor ki Şafii Malik, Ahmet, Ebu Hanife karakter sahibi olgun toplumların içerisinde örnek olmuş insanlar. O yüzden insanlar bu konularda onları taklit etmişler ve güzel ahlaka erişmişler. Cemiyet içindeki ile sevilmiş, tutulmuş ve belinserek alışılmış şeylerdir bunlar. Bunlara muhalif tutum ve davranışlar aklen kusurdur diyor. Yani delil yoktur diye ben buna muhalif ederim derse diyor insan, aklen kusura düşer cemiyetin ayıplamasına ve kınamasına sebep olur bu. Toplum bu sefer kınamaya başlar. Az önce birkaç örneğini vermiştik, orada olduğu gibi. Gelip o müşriğin, o müslümana ya biz senden ibret alıyoruz, falandan da dinlen nefret ediyoruz demesi gibi. Bunun hılafının tatbiki caiz olsa bile, bak altını çizirme o yani. yani o harekete delil olmadığı için hılafını yapmak da caizdir, haramda ekiliyor. Caiz olsa bile cemiyetin ülfeti, yani sevgisi ve onları birbirine kaynaştırmak üzere toplanmış adet ve ananelere riayet etmemek, tabi bu adetler ve ananeler naslara muhalif olmadığı müftekler, cemiyet içinde hafife alınmaya vesile olur. Cemiyet içinde hafife alınmaya vesile olur. Ya düşünün ki ya kafamın bir fuji takıyorum, Arapların giyindiği gibi giyiniyorum, sokakta geziyorum, din anlatıyorum onlara. Bir kere bu toplum diyecek bu adam ne Arap mı nereden geldi diyecek. Çünkü bizim toplumumuzda böyle bir kıyafet yok değil mi? Onların arasına çıktığımız zaman onların arasında ayıplanırız bu halimize. Davet yapamayız yani. Bu demek değildir Müslüman hiç giymez yani. yani biz de özel günlerimizde kendi aramızda burada giyebiliyoruz böyle şeyleri. Ama toplumun arasına karışmaktan, cemiyetin arasına karışmaktan konuşuyoruz ve davet etmekten konuşuyoruz. Allah ne yapmış? Her peygambere... Her kavme kendi içinden bir peygamber göndermiş. Kendilerinden olan bir peygamber. Ayıplamayacakları bir peygamber. Başka bir peygamber. Şimdi Japonlar farklı yemekler yiyorlar. Acı yiyorlar, tatlı tuzlu yiyorlar mesela. Biz iğreniyoruz onlardan. Bizim yediğimizden başkaları iğreniyorlar. Bunlara hep örftür, hep edeptir. O yüzden Allah her birinin arasından kendilerine bir peygamber göndermiş. Yani Pakistanlılar sofrada bir tükürmeyi, Örf onlara göre, bizde adamı döverler yani. Şimdi gerçi biraz medeni olmuşlar, bardak koyuyorlarmış, içine tükürüyorlarmış artık. Edep evet yani adamlarda, ahlak, örf oturmuş değişmez bu adamlarda. Ama yani bizde bu çok ter, Araplar mesela, Arapların en temiz adamını getir, bizimkiler derler bu pis herifi nereden buldun ya. Yani? Acaba bizimki mi aşırılık, onların kim bilmiyorum onda. Şimdi insan bir şeyi normal kabul etmezse kendine göre her şey, kendini merkeze koyunca bu aşırı, bu az olacak. Ama merkez neresi? Bakıyorsun ki örfler ve edepler toplumdan topluma değişir. O zaman davet yaptığınız topluma, o toplumun örfüne riayet ederek davet yapmanız lazım ki o toplum sizi ayıplamaz. Ama bu ayıplama dinin asla, sakal koymak da bizim toplumun örfüne göre yanlış bir şey. Orada ama bak örfe riayet etmiyoruz. Orada örfü çiğniyoruz çünkü Allah burada kesin emir vermiş. Ama başka bir konu, kılık kıyafet dediğimiz gibi Allah Subhanahu ve Teala bu konuda çok kesin, katı sınırlar belirlemediği için biz toplumun örfüne riayet ederekten onların ayıplamayacağı. Ya düşünün ki ya bir davetçisiniz. Ben burada ders anlatıyorum. Geleceğim düşük bel bir pantolonla falan, böyle üzerine abidik, kubidik yazılar yazan bir tişörtle. Haram mı? üzerinde resim yoksa bence haram değil yani ama toplum ayıplar buraya topladın halkı topladın yani şu anda biz, biz bizdeyiz yani bura özel bir meclis burayı kastetmiyorum ama biz bir halkı topladık müşrikler geldiler çıktık karşılarına böyle adam dinlemez gider yani ve gitmesi mesele değil tevhidi kabul edip etmemesi mesele değil adam tevhidi kabul etmez kendi nefsinedir ya yani. Saygınlığımız gider bizim toplum üzerindeki. Saygınlığın önce bir olacak ki insanlar sözüne itimat etsinler. İnsanlar niye hep imamlarına tabi olmuşlar? Peygamber mektup yazmış aleyhisselatü vesselam krallara. Demiş ki iman etmezsen senin de cürmün, kavminin de cürmü senin üzerinedir. Girip tek tek kavme şey göndermiyor mektup. Çünkü biliyor ki insanların saygınlık gösterdiği bir insan bir şeyi kabullenirse o toplum da kabullenecek bunu. O yüzden ilk kazanılması gereken şey bizim adımıza, Müslümanların adına toplum arasında saygınlıktır. Bu saygınlığı da biz yaptığımız ve ettiğimiz şeylerle elde edeceğiz. İkincisi, insanın büyüdükten sonra kazandığı terbiyenin birinci kısmı buydu. İkincisi, kişinin riyazet ve ıstılah yoluyla alacağı terbiyedir ki bu çeşit terbiyeleri insan çok kere kendi aklı ve melekesiyle tespit eder. Bir de böyle bir kısmı var. Yani tecrübenin yanında, nasların belirtmesinin yanında bazı vakıalar yaşar insan. Bunları Allah'ın kula yardımıyla, melekesiyle, bir meleğin ona vesvesesiyle insan, ilhamıyla anlayabilir. Sofilenin dediğini demiyoruz. Anladığınız için çok fazla açmıyor bu meseleyi. Akıl sahiplerinin üzerinde ihtilaf etmeyecekleri bir takım şeyler vardır ki iyilik veya kötülük tarafları açıktır tartışılmaz. Bu durumda olan meseleleri akıl yolu akıl kolaylık ve seçer ve yerini tespit eder. Cenab-ı Hak insan aklına bu temiz melekesini ihsan etmiştir. Bu hususu açıklamak üzere Allah'ın şu sözü vardır: "Fe alhamaha fujuraha ve Allah diyor ya, nefsini yarattı. Sonra o nefsine ne yaptı? Takvayı ve isyanı, fucuru Allah ilham etti. Bazı olaylar vardır ki orada ilhamla bilinir. Allah melekeyle yardım eder insana doğruyu gösterir, doğruyu öğretir. Bu zikredilen ayet hakkında i̇bn Abbas diyor, gideceği hayır yolunu göstermiş ve sakınması gereken şer yoldan da sakındırmış demektir. Bu hususu yeterince daha açık bir şekilde izah ederiz, böylesi daha uygun ve evla olur diyor. Şimdi başlamış açıklamaya. Bu terbiyeyi alacak kimse de öncelikle iyi niyet şarttır. Hani insanın böyle bir iyi bir melekek Allah tarafından kazanabilmesi için temiz bir kalbe ihtiyacı var diyor iyi bir niyet. Kendini beğenmiş olmamalıdır. Zira kendini beğenen kimseler çok kere kendi kusurlarını göremez. Genelde zaten toplumda en az nasihati kabul eden insan kim olur? Kendini en çok beğenen Çünkü kendini mustahını görür. Genelde de zaten piyasadaki cemaat anlayışlarına baktığınız zaman emir hiçbir zaman nasihat dinlemez her zaman nasihat eder. Değil mi? Niye? Çünkü o piyasadaki emirlerin her biri kendini beğeniyorlar ortam onları buna itiyor kimse nasihat etmeyince kimse ağzını açmayınca ne olacak? kendini beğenmişlik ortaya çıkacak veya cemaatten bir tabi, cemaatten olan bir şahıs bakacaksın ki buraya giriyor, buraya giriyor, buraya giriyor bunlarla oturuyor, bunların kaşı kara bunlarla oturuyor, bunların gözü kara bunlarla oturuyor, bunların saçı böyle bunlarla oturuyor, bunların canı böyle Herkesten geziyor. Hiç kimseyi de beğenmiyor. Kendisi de doğrusunu yapmıyor. Hani insan her birini eleştirir. Kendisi ayrı bir doğruyu ortaya var Bunu da yapmıyor. Netice itibariyle ne ortaya çıkıyor? Amensizlik ortaya çıkıyor. Allah korusun nifak ortaya çıkıyor. Fitne ortaya çıkıyor. Bunu da dediğimiz gibi temiz bir kalple kibirden uzak, gösterişten uzak, kendini beğenmişlikten uzak bir kalple insan Allah tarafından kazanır. Bunun adı vicdan aslında. Yani biraz uzatmış maverdi de onun adı vicdan. Şey diyor ki İbnül Kayymi Rahim Allah, Vicdan diyor Allah'ın kula verdiği bir melektir. Hayrı vesvese verir diyor. Onu kazanmak için de o kalbe şeytanın çok fazla tasallut etmemiş olması lazım. Hiçbir kalp yok ki şeytan vesvese vermesin. Ama insan kibir Ile yoğruldukça kalbi şeytan kas katı keser. Şeytan o kalbi ele geçirir. Ve şeytan olduğu bir yerde de melek meleğin var olması mümkün değildir. Ama insan vicdan denen o olguyu kalbine yerleştirmişse kalbinde bu temizlik varsa şeytan oraya kolay tasallut edemez. O yüzden Allah da onu melekle bir yardımla sızıklandırır. İnnen <gülüyor> de Yusuf Aleyhisselam'ın delil, Yusuf aleyhisselam'la alakalı ayeti delil getirmiş. Yusuf diyor ki, yani zina yaptın mı diye soruyorlar. Diyor ki ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Yani ne demek istiyor? Ayette Allah ne demişti az önce? Vaalakat hemmet biri va hemmet Kadın Yusuf'a meyilletti, istedi onun. Yusuf da kadına meyilletti. E Yusuf bir erkek yani sonuçta, yakışıklı bir erkek, gücü kudreti olan bir erkek. Peygamber olmasına rağmen bir erkek. Nasıl diğer erkeklerin ihtiyaçları varsa onun da var. Diyor ki ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Demiyorum ki ben zina etmem. Demiyorum ki ben istemem. Muhakkak ki nefis kötülüğü şiddetle emreder. İnnen nefselle bir su. Bunu diyor. İşte bu vicdanın ta kendisi. İnsanın ayıbını kabul ederken ki bu itirafı hatırlayın duayı anlattığımız derste ne dedik biz? dedik ki duanın kabulün şartlarından bir tanesi de günahları itiraftır. İşte bu vicdandır, kalbin temizliği. Her yerde insan bu temizliği yaparsa Allah azze ve celle bu ahlaki, melekeli kazanılan ahlak var ya, o ahlaki vasıflarla kulun vasıflanmasına Allah yardımcı olabilir. Allah bizi öyle kız. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en büyük düşman iki yanındaki nefsin, sonra ehlin ve sonra da iyalin. yani yakın akrabalarındır. Ahadis ha, çok kuvvetli bir hadis değil kenzulun malda geçmiş ama bu insanın en büyük düşmanlığı kendi içerisinde taşıdığı nefsi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Allah hatırlayacak olursanız Allah ayette ne demişti? Ya yelledinamenu aleykum enfusakum, ey iman edenler, nefisleriniz sizin düşmanınızdır. Aleykum enfusakum yani nefislerinize dikkat edin. İyyâ iyak edersin adama. Sakın sakını sakın yani. Yapma böyle mesela. Uyarıdır. Aleykum, ala üzerine, kum sizin demek. Aleykum enfursakum. Nefisleriniz sizin üzerinize, yani nefislerinize dikkat edin yani. Dikkatli olun nefisleriniz hakkında. la yedurrukum idâhtedeytum. Siz hidayet erdiyseniz onlar size hiçbir zarar veremez. Size zarar verecek olan saptırma noktasında nefistir. Yoksa insi şeytanların vesvesi değildir. Cinni şeytanların vesvesi de değildir. Nefsinizdir. O yüzden başka düşman aramayın. Düşmanı kendi içinizde arayın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve okuduğumuz ayet-i Allah subhanahu teala azze ve Allah bizi güzel ahlakları rızıklandırsın. Allah bizi kemaliyete ulaştırsın. Hepimiz cahili pisliklerle İslam'a girdik. Allah gücü yettiği kadar o pisliği temizleyen salih kullarından kılsın. Edebi kemale erdirmenin yolları var. Kibir, haset benzeri şeyler, tafsilata, ahkam gelecek inşallah. Kaldığımız yerden bir dahaki dersimizde inşallah tamamen ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan sestâbhüke ve tûbüylek. Allah'a okuduğumuz ilimle bizi faydalanırız.